necis sayılmasının ve abdesti bozmasının Hanefi mezhebine göre şer'i delilleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de e, Cenab-ı Hak e, domuz etini ve ölü etiyle birlikte kanı da haram kıldığını bildiriyor. Es-sem'u billah, meytü ve demu ve khinzir. Kendiliğinden ölmüş bir hayvan yani besmele çekilerek usulüne göre kesilmeden ölmüş bir hayvan. Ee, kan, akmış kan. Başka bir alet-i akmış olduğu ifade ediliyor. Demi mesfuk, akmış bir kan. Bir de domuz eti haram kılındığını söylüyor. Dolayısıyla domuz eti necistir. E, akan kan, yani damarda ve etin içinde kalmış kanlar değil de akmış kan necistir. Ölmüş bir hayvanın kan kanında necistir. Necis olduğu zaman elbisemize, namaz kılacağımız yere veya vücudumuza bulaşırsa mesela el ayasını e, geçerse namaza mani olur. El ayasından az olursa namaza mani olmaz ama böyle bir necis e, giysiyle veya seccadeyle namaz kılmakta da mekruhtur. Hanefi mezhebine göre kan necis olduğu için e, vücudun herhangi bir yerinden e, çıkar ve dağılırsa e, bu abdesti bozar çünkü... Necistir. Yani e, kanın necis olmasının hükmü bu ayete dayanmaktadır. İrin gibi veyahut da benzeri bir yaradan çıkan e, irin gibi şeyler, e, şeyler de abdesti bozar. Kan da e, vücudunu herhangi bir yerden derden yaradan çıkar ve dışına dalırsa abdest bozulmuş olur.